كن مسلماً وكفاك بين الناس فخراك كن مسلماً وكفاك عند الله فخراك كن مسلماً وكفاك بين الناس فخراك كن مسلماً وكفاك عند الله فلا مضللة ومن يدل فلا هادئة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 benim sizlere işlemek istediğim mevzu tek başlık altında zikredeceğim. İnsanlığın müşterek değerleri insanlığın müşterek değerleri adı altında. Bu 5-6 altı baklık, derslik bir mevzu. Buradaki duyacağınız şeyler ...yeni duyduğunuz değil. <gülüyor> Belki farklı mevzularda... ...buradaki zikrettiğim nasları... ...delil olarak zikretmişimdir. Bu nasları... ...daha önceki zikredilen... ...mevzularıyla... ...fazlaca alakalandırmadan... ...insanlığın müşterek değerleri adı altında... ...bu nasların... ...farklı boyuttaki fıkhi anlamlarını gündeme getireceğim. Çünkü bir insan, dün arkadaşlar buna genişçe yer verdiler. Nasların kabulü yani kitaba inanma, Allah'ın Resulünün sünnetine inanma genel anlamda bu insanlığın içerisinde Allah'a inananlar kısmının hiç tereddütüz, şüphesiz kabul ettiği asıllardır. Sorun bu iki nasıl aslı, kaynağı, delili kabul edip etmemede değil inandım diyenler zaten bu dairenin içerisinde olanların hepsi aslen bunu kabul ediyor. Allah'a inanıyor, Resul'e inanıyor kitabına inanıyor ve sünnete inanıyor. Demek ki sorun, müşkilat bu aslı kabul etmeme de değil. O aslı kabul ederken kabul ettiği şeylerin keyfiyetine dönük nas niteliğindeki bağlayıcılığı bunları anlamada Anlatan kişiye ne kadar bağlı kalıyoruz? Doğru anlaş, anlatılıyor ise, doğru anlaşılır. Ne kadar doğru anlatıldı ise, anlayanın, anlatanın anlattığı doğrunun tamamını değil, yüzdelik belki yüzde altmışını anlıyor. Sen yüzde tek seksen doğru aktarabiliyorsun. Anlayan yüzde elli anlıyor, onun tatbikine, ameline intikal ederken yüzde otuzlara kadar düşebiliyor. Bunu illa hemen öncelikli olarak anlatamama, anlayamama gibi noktalara yoğunlaştırıp itham mekanizmasını çalıştırmamak gerekir. Anlatan kişi bulunduğu ortama göre, eğitiminden elde ettiği altyapıya göre hakikaten azami derecede gayretini sarf etmiş olabilir. Ama zikredilen nasıl hangi anlayışlarla serdetmiştir? Yani sunmuştur. Çünkü Allah Resulü dahi ashabına dün zikredildiği gibi arkadaşların sohbetinde herhalde mealen zikredildi. Allah Resulü ashabına diyor ki veda hutbesinin akabindeki sözlerinden birisinde Naddarallahu Allahu imriyin Semi'e nekaleti ve ve'aha ve addaha kemâ semi'aha Rubbe اَوْعَا مِنَ السَّامِعَا اَوْ Benden bir söz işittim. bu ister Kur'an ve sünneti çok önemli değil, onu aynen ezberleyip, hıfz edip, onu aynen aktaranın, çünkü ne kadar güçlü bir hıfzın, hafızan varsa, ne kadar mutlu tuta ve hiçbir zaman bir biz sahabenin teker teker dinin tamamını Allah Resulünden aldığını hıfsettiğini iddia edemeyiz. Hepsinin birbirinden farklı malumat birikimi vardı. Alabildiği kadar aldı ve bunu karşı tarafa ulaştıranın Allah yüzünü ağarsın diyor. Her kim benden bir söz işitir, bunu aynen ezberler, hafızasında tutar, zapt eder ki o zaman işlerlikteki olan sadece hafızayla kaydetmekte, Yazı çok az bir işlerliliğe sahipti. Bunu aynen aktaranın Allah yüzüne diyor. Her halükarda kişi aktardığı şeyin ...keyfiyeti kadar... ...bu duaya müstahaktır. Ama bir de olsa... ...yüz de olsa... ...herkes bu duaya... ...kısmen de olsa muhataptır. Yani bundan istifade ediyor. Olur ki tebliğ ettiği kişi... ...şimdi sahabeyi bırakıyor... ...sahabenin... ...kendisinden sonraki nesle ki... ...biz buna tabi indiriz. Olur ki aktardığı kişi o aktarandan, tebliğ edenden daha güçlü bir ezber sahibi, daha anlayışlı yani fakih birisi olabilir diyor. Bu ne anlamı geliyor? Sahabeyi Kur'an ve sünnette medhedilen seviyeyi düşünün, sonra sahabenin bu nakil zincirinin ilk halkası olması asebiyle fazilet yönüyle onlardan sonra gelen bir nesil. Olur ki onlar daha güçlü bir ezber ve daha da anlayışlı olabilir diyor. Yani bu mümkün. Demek ki sahabenin muhtemelen anlayamadığı bir şeyi o anlattığı insanlar yakalayabilirler. Bu mümkündür. Onun için hemen anlatamamanın Anlatılmamanın, tabi ile anlatamamayı karıştırmamanız gerekir. Tebliğ gayreti içerisinde olan birisi gücü nispetinde bunu aktarır. Daha fazlasını talep edemeyiz. Ama aynen düzgün, ezberlendiği gibi, nakledildiği gibi burada nakle ihtimamı gösteriyoruz nakle ihtimamı gösteriyor. Çünkü bunu ilk nakleden zincirin ilk halkası bu insanlar. Aynen Allah Resulü'nün veda hutbesinde dediği gibi ben size Rabbimin beni görevlendirdiği şeyi anlattım mı? Tebliğ ettim mi? De evet sözünün nakabinde Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. O insanlar öncelikli Resul'den aldıkları şeyi bazı yönlerini kendileri anlamamış bile olsalar ki Allah Resulü de Allah'ım şahit ol Allah'ım şahit ol diyor sahabede bu görevi üstlendi bellihu anni ve benden öğrendiğiniz benim size öğrettiğim bir tek kelimet olsa ona aktarın onu aktarın. Sizden sonrakilere, yani sizden başkasına da bunu nakledin aktarın. Onların bu görevi mükemmel bir şekilde eda ettiklerine inanıyoruz. Onun için sahabe denildiğinde bu nakil yönüyle dinin aktarılması yönüyle biz hiçbir zaman o topluluğun birisini, tek birini düşünmeyiz mustakille. Yani din, Resul'den aktarılan, aktaran sahabe dediğimizde katiyetle Ebu e yoğunlaşmayız. Sadece Ebu e yoğunlaşmayız. Sadece Ömer'e yoğunlaşmayız. Sadece Osman'a yoğunlaşmayız. Sadece i̇bn Mesud'a yoğunlaşmayız. Sahabe ve Resul'den öğrenilen dinin nakli dediğinizde bütün sahabe zihnimizdedir. Onun için hangi sahabeden ne kadar Ayşe'den, Ebû Hüreyre'den, İbn Mesud'dan bunlar muktirun yani Resul'den en çok nakleden insanlar olarak bilinir doğru ama bir tek rivayet dahi yapanın bu noktada öbürkülerden hiçbir farkı yoktur. Dün yine zikredildi sahabe ilme Allah Resulü'nden gelen her şeye bir veud bil. Aynı önemi ihtimamı gösteriyordu. Belki birisinden 100, 200, 300, 500 hadis dinlemek için kilometrelerce, günlerce yol yapabiliyor yaptığı gibi aynen Ebu Eyyub el Ensarî'nin Uhbe ibn Âmir'den kısas hakkındaki bir tek rivayeti öğrenmek için Medine'den ta Mısır'a yolculuk yapıyor öğreneceği bir tek rivayet de olsa o yolculuğa değer. Belki o yolculukta siz yüz tane de duyabilirsiniz. Ama bir, bin. Hiç arasında fark yoktur. Sahabenin bu görevi, bu vazifeyi harfiyen yerine getirdiklerinde şüphe yok. Ama son söz, olur ki aktarılan, tebliğ edilen kişi, o sözü aktarandan, tebliğ edenden daha güçlü ezber sahibidir. Bunu bir fazilet yönüyle ele almayın. Belki, yani faziletteki farklılık, önceliklilik diye ele almayın. Belki bizde bu düşünülür. Bizde bu düşünülür. Ama sahabeyle, sahabeden sonraki ilk veya ikinci, üçüncü halkayı ele aldığınızda Sahabenin sahabilik fazileti önceliği farklı yönden gelmektedir. Resulden naklettikleri değerlerin azlığı fazlalığı değil. Ama olur ki sizin aktardığınız insanlar sizden daha güçlü ezber sahibidir. Bu ne anlama geliyor? Mesela Moksirun'dan çok rivayet edenlerden kabul ettiğimiz Ebu Hüreyre, Ayşe'yi düşünün. Ebu Hüreyre'den bize nakledilen 5000 küsürdür. Ama Ebu Hüreyre'den ilim almış. Ayşe'den almış. İbn Mesud'dan almış. Enes'ten almış. Birçok sahabeyi görmüş. Onlardan ilim alan öyleleri var ki hele usulü hadise baktığınız zaman muhaddis dediğimiz hafız dediğimiz kimselerin binlerce hadis naklettiğini görürüz. Düşünün bir tek taberaninin sadece Mu'camül Kebir'deki naklettiği rivayet 30 bine yakın. Bu Muksirun dediğimiz çok rivayet eden sahabenin yani belki altı tane Ebu Hureyre'ye bedel bu farklılık fazilet değil. Olur ki tebliğ edilen kişi daha güçlü ezber sahibidir. Allah dinini korumayı kastetmişse bunu verir ihsan eder. O insanlara da bu yönden bir fazilet ve görev vermiştir. Daha güçlü ezber sahibidir. Sözün akab akabinde daha fakih anlayışlıdır. Belki herkesin o Nas'tan anladığı o anki vuku bulan olaya binaendir. Ama olaylar, vakalar, sebepler çoğaldıkça Nas'ların doğrudan doğruya o şeylere işaret ettiğini farkına sonradan varabiliriz. Veyahut nakleden varmamıştır, nakledilen onun farkına varmıştır. Bunu böyle düşünmeniz gerekiyor. Şimdi insanlığın müşterek değerleri derken herhalde bunun altındaki alt başlıklar mevzu başlıkları size bu noktada bununla alakalı ne kadarına temas edebileceğimizi gösterecek. Ama illa benim zikrettiğim alt başlıkların Adedi kadar bundan bu anlaşılır demeyi kastetmiyoruz. Yine sahabe için düşündüğümüz şeyi buradaki bütün arkadaşlar için düşünebiliriz. Bizim yakalayamadığımız, yakalamadığımız, anlamadığımız, anlayamadığımız bazı şeyleri anlatılanlar anlatandan daha güzel bir şekilde yakalamış olabiliriz. Bunu bir üstünlük değil, Allah'ın fadlı olarak, ikramı, lütfu olarak görmek gerekir. Bunun içindir ki deriz, umuman zikrederiz, Allah'ın bize ihsan ettiği, lütfettiği, fırsat vererek öğrendiğimiz bir şeyi kardeşlerimiz, sahillerimiz üzerinde üstünlük vesilesi kullanmak. Allah bize fırsat vermiş, biz bazı fırsatları yakalamışız, bize lütfetmiş, ihsan etmiş. Bunu katiyetle, bu gibi değerleri bir başkasına üstünlük olarak kullanmayın. O değerler belki bize değerini taşırsak, Rabbimizin katında üstünlük verir, önemli olan da o. Ama biz onları bir başkasına üstünlük vesilesi kullanmamalıyız. Bunu yaparsak kendi ipimizi önce boynumuza geçiririz sonra da onu çekmeye başlarız. Yani bu bizim zararımıza işler. İnsanlığın müşterek değerleri derken umuman hem cinslerimizi kastediyoruz doğru mu? insanlığın müşterek değerleri derken önce insan olarak umuman hem cinslerimizi kastediyoruz. Yani Adem'in neslinden gelen kıyamete kadar gelecek olan her insan kastedilir. Demek ki burada insanlığın müşterek değerleri derken insan olarak ne ben kendimi ne de sadece sadece karşımdakileri, gördüklerimi düşünebilirim. İnsanlığın müşterek değerleri. Burada bir şumulluluk. Cihan şumul dediğimiz, evrensel dediğimiz hani bazen iktisatta, ekonomide, bazen siyasette hani artık dünya globalleşti, küçük bir köy haline geldi diyoruz ya, hı hı. eğer bu denli ifadeler çokça zikredilip ekonomi, yani ikti, iktisatta, siyasette, vuku bulan olaylara binaen kulaklarımız buna alışmasaydı senelerdir, asırlardır okuduğumuz halde Anladığımızı zannettiğimiz halde Kur'an'ın global bir kitap. ben bu ifadeyi hoş bulmuyorum ama size böyle ifade edebileceğimi düşündüğüm için söylüyorum. Kur'an kıyamete kadar bütün insanlığa hitap eden bir değerler hazinesidir. Bunu anlamak için dünyanın küçülmesini mi bekliyorduk? küçülen bir şeye hitabı yakıştırma pek hoş bir şey değil. Dünya zaten, Kur'an zaten, Allah'ın dini zaten bu dünyayı devamlı küçük görmüş. Ve içinde ta Alaska'daki veya ta Çin'dekini insan olarak Adem'den gelen bir nesil olarak Allah'a kendisinin yarattığını söylüyor. Onun içindir ki wa ma khalatul jinn wal inse illa Ben cinleri, ki mevzumuzun dışında insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Global kelimesini kullanırken insanların insanlığın müşterekleri bahsedilir değil mi? Her ne kadar bu yönden insanlığın müşterekleri, müşterek değerleri daha çabucak dile getirilsin diye zikredilse bile herkesin söylediği bir söz var. Biz kişisel değerlerimizi ulusal değerlerimizi, kazançlarımızı Sahirlerinden öncelikli olarak görürüz. Öyle mi? Ama biz bunu aksini düşünürüz. Sahip olduğumuz değerleri başkasıyla da paylaşmak. Öyle ki aktardığımız şey dini kastediyorum az önceki hadisin hadisten hareketle ona aktardığımız şeyi o bizden daha iyi kullanabilir. Bunu anlama daha elverişli olabilir. Biz sahip olduğumuz değerleri başkasına da taşımakla taşırken bunun cefasını, çilesini, eziyetini, zorluklarını biz çekeriz. Karşıdakine çektirmemek için onu daha ucuza elde edebilsin diye Sahip olduğumuz imkanlarla bizim, teknik olarak, teknoloji olarak sahip olduğumuz imkanları düşünün. Sahabenin bizim yanımızda nelere sahiptiler bir bunu düşünün. Onların anlayıp yaşadığı, öğrendikleri o değerleri naklettikleri ve ulaştıkları yeri düşünün. Korkunç bir dengesizlik var değil mi? Bu işin cefasını onlar çekmiş. Eziyetini onlar çekmiş. Onlar fedakarlık yapmış. Her şeyini bu yolda onlar harcamış. İnanın sefasını, huzurunu ondan sonraki insanlar çekmiştir. Biz bile... Onların bu cefalarının huzurunu yaşamaktayız. Ama ne kadar bu tabir bize yakışır? Ne kadar yakıştırırız? Çünkü biz yakıştırabiliriz ama yakışmayabilir. Bizim yaptığımız fedakarlık ne? Buraya kadar gelip iki üç gün yüz iki yüz kişiye bunları anlatma bir fedakarlıksa belki övünerek kullanalım. Ama bir kişiye hakkı anlatmak için, bir hadis öğrenmek için Medine'den kalkıp Mısır'a gidiyorsa hiç mukayese etmeyelim. Yaptıklarımızla övünerek değil, yapılanlarla bir şeyler anlamaya çalışmaktır. ...bazen bunu çok aşağı seviyede deriz ki, biz belki bazen bunu ırkı yönden kullanırlar, dedelerimiz de övünürüz. Peki biz torunların, torunlarımızın bizimle övüneceği ne bırakacağız? Bizden sonraki gelen insanların bize dua etmelerine sebep olacak hangi şeyi bırakmaya çalışıyoruz? <gülüyor> Kur'an'ın globaliliği, alemiliği, cihan şumullülüğü aynen kitabın değerini anlattığı gibi Allah Resulüne de onun üzerinden bize bunu daha farklı derslerde farklı bir boyutta mutlak dinlediniz. Diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلّٰى كَافَتَلْ لِلنَّاسِ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلّٰى رَحْمَةَ لِلْعَلَمِينَ Biz seni bütün insanlığa yolladık. Ta 14 asır evvelden önce onu muhatap ediniyor. Sen sadece bu yarımada için yollanılmadın etrafındakiler için yollanılmadın. Kaldı ki ömrü 63 sene Hicaz Yarımadası'nın dışına çıkmadı. Bütün insanlığa yollanıldığın sözünün genelliliğini yakalamak gerekir. Ta o zamandan dünyayı küçük görüyor. Ta o zamandan insanlara sizin belki kul olarak göreviniz öncelikli sizi yaratana kulluk ama bu kulluğu yaşadığınız zaman birimi coğrafya parçası üzerinde ulaştırabildiğiniz kadar ulaştırmakla da görebilirsiniz. Kendisi Hicaz Yarımadası'nda bunu Yemen'e muazzan ulaştırmaya çalışıyor. Doğru mu? O zaman bu hitabın Hepimiz muhatabıyız. Bütün insanlık için yollanılmıştır. İnsanlığın müşterek değerleri derken bu başlığın içeriği olan asıllardan birisi burada konuşan bir kişi değil, binlerce olması gerekir. Dinleyen 200 kişi değil, milyarlar olması gerekiyor. Buraya gelişimiz iki taraf için de kendimiz için değil bizden gayrına, bizden sonrakilere bunu aktarabilmenin idrakinde olmaktır. Demek ki Allah insanları, bütün insanları yaratmada bize asli bir müştereklik veriyor. Bütün insanlığın yaratıcısı tek Allah'tır. Yaratılmış olmakla ...da bir müşterekliğimiz kaydediliyor... ...bizi yaratan aynı yaratıcıdır. Bu müştereklikten işlemek istediklerimiz ne? İnsan olarak kimi görüyorsak dünyada... ...ne tarafa gidersek gidelim... ...o insan yaratılmıştır. Kulak, burun, göz... ...bu benzemelerle... ...herhalde sen nesin... ...gibi bir soru sorulur mu? İnsan olduğunu anlayıveriyoruz... Belki hangi dili konuştuğunu sorarız. Renginden, fiziki yapısından hangi ırktan olduğunu sorabiliriz. Ama sen insan mısın, değil misin diye bir soru sorulmaz. Demek ki bu müşterek bir değerdir. Yani insanlarla bu müşterekliğimizi kullanmalıyız. Nasıl? Bazen öyle görüyorsunuz ki insana, Vermediği değerin bin katını bir hayvana verebiliyor insan. Halbuki bunu öncelikli olarak hem cinsine vermesi gerekir. O zaman benzemekle aynı atölyenin imalatı olma düşüncesiyle yaratıcımız da bir, sizin de, benim de, bizim de, sizin de ilahımız Allah'tır. Neden bunları kullanıyoruz? Devamlı müştereklikler, sahip olduğumuz değerler aynı şeyi ifade ediyor. Dönüyorsunuz sizinle aynı müşterek değerlere sahip olduğunu anladığınız, gördüğünüz birisine Nahnu halaknakum felawla Sizi biz yarattık. Bu sözü hatırlatırsınız, kabul etmeseniz bile, kabul etseniz de etmeseniz de tasdik etmiyor musunuz, sizi biz yarattık. Tasdik etseniz, kabul etseniz, etmeseniz, tasdik etmeseniz bile sizi yaratan biziz. Yani insanoğlu yaratıldığını kabul etmese bile bir mahluk. Yani kendiliğinden, yoktan, var olan bir mahluk değil, yoktan, var edilen bir mahluktur. Oturursunuz insanla, bu müşterek değerlerin az sonra gelecek, müşterek değerlerin anlaşıldığı yer ikimizin de insan olması değil, iki tarafın da insan olması değil aynı değerleri takdir edebilecek, onu mükellef bir insan kılan akıl da müşterek değerlerden birisidir. Yine ileride gelecek, insanoğlunun aynı müşterek değerlere sahip olması, aynı şeylere değer vermesi de önemlidir. Bazen aynı müşterek değerlere sahip olursunuz ama aynı şeylere değer vermeyebilirsiniz. O zaman sahip olduğumuz değerini, varlığını hatırlatma, nedenli bir müşterek değer aramızda iletişimimizi sağlamak için kullanılacak malzeme ise o zaman aynı şeye değer vermeye çağıracağız. Burada şuna işaret etmek gerekir ki bunu baştan alıp İslam'ın bize çizdiği kurallarla ele alamadığımızdan bu değerleri insanlar birbirlerine farklı, daha kötü yanlışlar yapabilmek için kullanıyorlar. Mesela aklın yolu birdir. Neden? Her insanda akıl olması hasebiyle Yolun da tek olduğunu düşünüyorum. Tabi herkeste de tek değer akıl ama her akıl aynı müştereklere aynı değeri vermeyebilir, vermiyor da. Bence aklın yolu milyonlarcadır. Ne kadar insan akıl varsa o kadar yol vardır. Veyahut bunu biraz daha Beşeri değerler boyutundan yukarıya doğru alıp ne diyor? İslam dini akıl dinidir diyor. <gülüyor> Müşterek değer olmaktan alıyor biraz bütün insanlığın değeri. Bu insanlığın içerisinden belli bir kesimi Müslümanlara alıyor. İslam akıl dinidir diyor. Bu şimdi geçmişte, bu menhecden inhiraf eden, sapmış birçok insanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani mutezilenin ekmeğine yağ sürdüğü gibi, muasır demokratların da ekmeğine yağ sürüyor. Bakın şimdi demokratlara, geçmişte akılcılık olarak yolları belli olanlar birbirlerini okşarlar. Birbirlerine daha hoş bakarlar. Demokrasiye en yakın falanın düşüncesidir denilir. İslam dini, akıl dini değil. Bu söze biz alıştırıldığımız için hemen o söz bize tepki oluşturacak bir şekilde gelmiyor. Hemen benim söylediğim söz İslam akıl dini de değil derken ne anlıyoruz? <Gülüyor> İslam akıllıların dini. İslam akıl dini değildir. Eğer din akıllan olsaydı messsin üstüne değil altına mess ederdim diyor. Olması gereken bu. Çünkü pislenen altı. Neden üstünü mess temiz diyorsun? Altını yapman gerekir. Resulü öyle yaparken gördüğümüz için. Burada şunu anlamıyorsunuz. Eğer akıl müşterek bir değer olarak varsa bunu tahkir, küçümseme, önemsememe diye bir şey göremezsiniz. Aksine bir şeyi önemseme onun yaratıldığı şey için kullanılmasıdır. Sen tutup da öküzün altına kovayı koyup onu sağmaya çalışır mısın? Tavuktan süt sağmaya kalkar mısın? Tavuğun değeri verdiği yumurtaylandır. Akla da Görevi olan şey neyse, onu verirsen ona değer vermiş sayılırsın. Bunu fıtrat derslerinde sıkça duyarsınız. Akıl insanı mükellef kılan asli unsurdur. Akıl yoksa bir insanda mükellef değildir. Akıl varsa mükellef. Aklı doğru istikamette kullanabilmek için, önce aklın görevini iyi bilmek gerekiyor. Bakıyorsun birisi aklı genel bir değer olarak alıyor. Her şeyi de aklı öne tutuyor. Halbuki Allah Kur'an'da Resul'e diyor ki: vahiy gelmeden önce sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun." diyor. Bu ne anlama gelir? Resul bile insanlığın en akıllısı olmasına rağmen bir nebi Resul namzedi. Nebi ve Resul olmuş birisi. Herhalde sahiplerine nispeten aklı en güçlü olan birisi değil mi? Buna rağmen vahiy gelmeden önce sen kitap nedir? iman nedir? Bilmiyordun. Katiyetle kitabı akıllı ele almış. İmanı elleen ele almayı Reul bile mahrum edildiyse bundan ona bile ancak vahilen ne olduğu söylenilmişse herhalde biz başka bir yoldan bu ne elde edemeyiz Ama aklın görevini yakalarsak nerede ne kadar önemsenmesi gerektiğini gündeme getirir Aksi olursa tasavvuf ehli gibi aklı yok sayarsın, Mu'tezile gibi de aklı ilah edinirsin. Tasavvuf ehli gibi aklı ya yok sayarsın onun aksine mu'tezile gibi de aklı ilah edinirsin. Aklın fıtrat derslerinde duyduğunuz gibi eğer aklın görevi düşünülürse aklın görevi fıtratta idraktır. İdrak etmesidir. Onları idrak etmekle sorumlu olduğu şeyleri ona anlayabilecek gücün verildiğini bilmektir. Bu bu, bu denli bakın Kur'an'a devamlı akla hitap eden sözler bulursunuz. Dünyayı zikredildi. Deveye bakmaz mısın? Koskocaman yeryüzü öldükten sonra nasıl dirildi? Diriltildi. Hayat verildi. Allah'ın rahmet eserlerine bakmaz mısınız? Semaya bakın. Hep akla hitap eder. Ama deveye baktığın gibi de Kur'an'a bak demiyor. Öyle mi? Ne diyor? E feleyetedebberunel Kur'an. Ve لو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافاً كثيرا. Kur'an'ı tedebbür etmiyor musunuz? Ona bakmıyor musunuz? Demiyor. Onu düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Derinlemesine bakarak bir şeyler anlamaya çalışmıyor musunuz? Eğer Kur'an Allah'tan gayrından olsaydı bu ne anlama gelir? İnsanlar mahluk sözü olsaydı, beşer sözü olsaydı, o zaman onda birbirine çelişkili çok şey bulundunuz. Her ne kadar biz Kur'an'ı, Allah kelamı kabul etsek, ona o gözle baksak, Kur'an'a nispet edilen yanlış iki anlayış veyahut biri yanlış biri doğru, bunun ikisinden birisinin beşer düşüncesi olduğunu beşer kelamı olduğunu anlamamız gerekiyor. İkisinin de Kur'an'a dayandırması haklılık vermez ona. Bunu, bu teferruata girmeyeceğim. Yani Kur'an'a da deveye bakar gibi bakmayın. Semaya bakar gibi bakmayacaksın. Ha Onda senin semaya bakmanı söylüyor. Fıtri boyuttaki görevi için. Ama vahiy boyuta geldiğiniz zaman ikinci misak dediğimiz hatırlayacağınız gibi aklın görevi neymiş? Teslimiyettir. Resul bile o akıllı insan vahiden sonra kitabın imanın ne olduğunu öğrendi. O zaman imani boyutta aklın görevi gelen vahye olduğu gibi teslim olmak hoşuna gitse de gitmese de. Havasına uysa da uymasa da. istediğinin dışında bir şey söylese de söylemese de. Katiyetle kalplerin iknasını akılda aramayın. <gülüyor> kalpler Allah'ın zikriyle huzur, itmi, inam bulur. Bunu hemen tasavvufun anladığı gibi mi anlıyorsunuz? Yani Allah, Allah, Allah demekle kalpler itmi, inan bulur. Öyle olsaydı birçok şirkin içinde batmış olan o topluluk herhalde kalplerinin onları doğru yola götürecek ikminanını bulmuş olmaları gerekirdi. Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub Ancak Allah'ın kitabı Resulünün sünnetiyle kalpler yatışır. Onunla ispat ederseniz benim kalbim teslim olur. Onun için hat kalplerin itminanını akılda arayamayız. Kalpler Allah'ın zikri yani kitabı ve Resul'ün sünnetiyle huzur itminan bulur. Şüpheler izale edilir ve yakin böylece mebni olur. Bence akla değer verme kişileri istiklaliyete, tek başlığa tek kafalılığa itmemeli. Vahiyin karşısında ona teslim yeter. Çünkü akla nispet ederseniz bunu ne olur? Nasların bağlayıcılığı gider. Benim altyapım, kültürüm nispetinde bir birikimim var ve aklımı da iyi kullanıyorsam ben birçok insandan daha doğru yoldayım. Daha akıllısınız. Daha akıllı olduğum için. Birisi benden daha güçlüdür, o da daha başka bir doğru yolda olur. Bu sefer herkese göre doğru yol icat edilir. Ve bunun bağlayıcılığı kalmaz. Ben senin aklına teslim olma zorunda değilim. Sen de benimkine. Ama vahye teslim olma zorundayız. Bu müştereklikle varmak istediğimiz noktalar aslında bu değil, teferrat değil. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki hemen akabinde demek ki bütün insanlığı yaratan o. Birilerini müşteliklikte bunu hatırlatmamız gerekir. Bak bizde bile ibret alacağımız birçok şey var. Kabul etseniz de etmeseniz de sizi biz yarattık. Şimdi Allah'ın sözü mutlak doğru istisnasız, herkesi ikna etme gibi bir yön var mı bunda? Hayır. Sakın ha! Allah'ın sözlerinden daha mutlak doğru veya ondan daha güzel bir söz, ondan daha ikna edici bir söz bulmak mümkün değil. Ama hiçbir zaman bunlarda muhatabını mutlak, sınırsız olarak İlla ikna edecek diye bir taraf yoktur. Bunun içindir ki küfür var. Bunun içindir ki ilhat var. Bunun içindir ki şirk vardır. Hatta bu mücadelenin içinde bizleri düşünürseniz biz küfrü yok etmeye çalışmıyoruz. Bunu anladınız mı? Evet. Yok olmayacak. Şeytana da bütün bu fitnenin, desisenin, başı olan şeytana bile kıyamete kadar mühlet verildi. O ana kadar küfür de var, şirk de var, her şey var kötülük olarak. Biz küfrü yok etmek için değil, hakkı hakim kılmak için mücadele ediyoruz. Hakkı hakim kılmak için mücadele ediyoruz. Küfrün zararını önlemek için eğer küfrü yok etmek olsaydı o zaman imtihan sırrı yok olurdu. Kimse bunu düşünemez.